Mühim bir suale hakikatlı bir cevaptır. Büyük memurlardan birkaç zat benden sordular ki, Mustafa Kemal sana 300 lira maaş verip, Kürdistan'a ve vilayeti Şarkiyeye, Şeyh Sünusi yerine vaizi umumi yapmak teklifini neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin, ihtilal yüzünden kesilen yüz bin adamın hayatlarını kurtarmaya sebep olurdun, dediler. Ben de onlara cevaben dedim ki, Yirmişer, otuzar senelik hayatı dünyeviyeyi o adamlar için kurtarmadığıma bedel, yüzbinler vatandaşa her birisine milyonlar sene uhrevi hayatı kazandırmaya vesile olan Risale-i Nur, o zayiatın yerine binler derece iş görmüş. Eğer o teklifi ben kabul etseydim, hiçbir şeye alet olamayan ve tabi olmayan ve sırrı ihlası taşıyan Risale-i Nur meydana gelmezdi. Hatta ben hapiste muhterem kardeşlerime demiştim. Eğer Ankara'ya gönderilen Risale-i Nur'un şiddetli tokatları için beni idama mahkum eden zatlar Risale-i Nur ile imanlarını kurtarıp idamı ebedîden necat bulsalar siz şahit olunuz ben onları da ruhu canımla helal ederim. Beraatimizden sonra Denizli'de beni tarassutla taciz edenlere ve büyük amirlerine ve polis müdürü ile müfettişlere dedim Risale-i Nur'un kabili inkar olmayan bir kerametidir ki 20 sene mazlumiyet hayatımda yüzer risale ve mektuplarımda ve binler şakirtlerde hiçbir cereyan, hiçbir cemiyet ile ve dahili ve harici hiçbir komite ile hiçbir vesika, hiçbir alaka 9 ay tetkikatta bulunmamasıdır. Hiçbir fikrin ve tedbirin haddi midir ki bu harika vaziyeti versin? Bir tek adamın birkaç senedeki mahrem esrarı meydana çıksa, elbette onu mes'ul ve mahcub edecek yirmi madde bulunacak. Madem hakikat budur, ya diyeceksiniz ki, pek harika ve mağlup olmaz bir deha bu işi çeviriyor. Veya diyeceksiniz, gayet inayetkârâne bir hıfz-ı Elbette böyle bir deha ile mübareze etmek hatadır, millete ve vatana büyük bir zarardır, ve böyle bir hıfsı ilahi ve inayet Rabbaniye'ye karşı gelmek firavunane bir temerrüttür. Eğer deseniz seni serbest bıraksak ve tarassut ve nezaret etmesek, derslerinle ve gizli esrarınla hayatı içtimaiyemizi bulandırabilirsin. Ben de derim, benim derslerim bila istisna bütünü hükümetin ve adliyenin eline geçmiş. Bir gün cezai mucip bir madde bulunmamış. Türk 50 bin nüsha risale o derslerden milletin ellerinde dikkat ve merakla gezdiği halde menfaatten başka hiçbir zararı hiçbir kimseye olmadığı hem eski mahkemenin hem yeni mahkemenin mucib-i mesuliyet bir madde bulamamaları hüciyetiyle yenisi ittifakla beraetimize ve eskisi dünyaca bir büyüğün hatırı için 130 risaleden 5-10 kelime bahane edip yalnız kanaat-ı vicdaniyle 120 mevkuf kardeşlerimden yalnız on beş adama altışar ay ceza verebilmesi, kat'î bir hüccettir ki bana ve Risale-i Nur'a ilişmeniz, manasız bir tevehhümle çirkin bir zulümdür. Hem daha yeni dersim yok ve bir sırrım gizli kalmadı ki, nezaretle tadiline çalışsanız. Ben şimdi hürriyetime çok muhtacım yirmi seneden beri lüzumsuz ve haksız ve faydasız tarassutlar artık yeter. Benim sabrım tükendi. İhtiyarlık zafiyetinden, şimdiye kadar yapmadığım bedduayı yapmak ihtimali var. Mazlumun ahı, ta arşa kadar gider diye bir kuvvetli hakikattır. Sonra o zalim, dünyaca büyük makamlarda bulunan bedbahtlar dediler. Sen yirmi senedir bir tek defa takkemizi başına koymadın, Eski ve yeni mahkemelerin huzurunda başını açmadın, eski kıyafetin ile bulundun. Halbuki 17 milyon bu kıyafete girdi. Ben de dedim, 17 milyon değil, belki 7 milyon da değil, belki rızası ile ve kalben kabulü ile ancak 7 bin Avrupa perest sarhoşların kıyafetlerine ruhsatı şer'iye ve cebri kanuni ciyeti girmektense, azimet-i şer'iyye ve takvâ ciyetiyle yedi milyar zatların kıyafetlerine girmeyi tercih ederim. Benim gibi 25 seneden beri hayatı ı içtimaiyeyi terk eden adama, inat ediyor, bize muhaliftir denilmez. Haydi inat dahi olsa, madem Mustafa Kemal o inadı kıramadı ve iki mahkeme kırmadı ve üç vilayetin hükümetleri onu bozmadı, siz nece oluyorsunuz ki, beyhude hem milletin hem hükümetin zararına o inadın kırılmasına çabalıyorsunuz. Haydi siyasi muhalif de olsa, madem tasdikiniz ile 20 senedir dünya ile alakasını kesen ve manen 20 seneden beri ölmüş bir adam, yeniden dirilip, faydasız kendine çok zararlı olarak hayat-ı siyasiyeye girerek sizin ile uğraşmaz. Bu halde onun muhalefetinden tevehhüm etmek, divaneliktir. Divanelerle ciddi konuşmak dahi bir divanelik olmasından, ''Sizin gibilerle konuşmayı terk ediyorum. Ne yaparsanız minnet çekmem.'' dediğim, onları hem kızdırdı, hem susturdu. Son sözüm, ''Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu parçayı sizler dahi Risale-i Nur'un makbuliyetine imza basan risaleler ve mektuplar mecmuasının başında yazarsınız. Eğer mecmualar olmasa da, birinci şuanın başında yazarsınız. Beni merak etmeyiniz, sevabın ziyade olması, bana sıkıntıları bir cihette sevdirir ve nurların intişarına başka sahalarda meydan açar. Umumunuza birer birer selam. Risale-i Nur'un makbuliyetine imza basan ve gaybi işaretler ile ondan haber veren sekiz parçadan birinci parçadır. Aynı meseleye, aynı davaya ittifakları sarahat derecesindedir. Vahdeti cihetiyle o emareler birbirine kuvvet verir, teyit eder. O sekizden üç tanesi İmam Ali'nin üç kerameti gaybiyesiyle, Risale-i Nur'dan haber vermesine dairdir. Bu sekiz parçayı Ankara ehli vukufu tetkik etmiş, itiraz etmemişler. Yalnız demişler, bu yazılmamalıydı. Keramet sahibi kerametini yazamaz. Ben de onlara cevap verdim ki, bu benim değil Risale-i Nur'un kerametidir. Risale-i Nur ise Kur'an'ın malıdır ve tefsiridir dedim. Onlar sustular demek kabul ettiler. Gerçi bu çeşit ikramlar yazılmasaydı daha münasipti. Fakat bu kadar hadsiz muarızlar ve çok kuvvetli ve kesretli düşmanlar karşısında az ve fakir ve zayıf olan bizlere kuvve-i maneviye ve gaybi imdat ve teşci ve sebat ve metanet vermek için mecburiyeti kat'iye oldu ben de yazdım. Benim benliğime bir hotfuruşluk verip sukutuma sebep olsa da, ehemmiyet yok. Bu hizmete, yani ehli imanı dalaleti mutlakadan kurtarmağa lüzum olsa, dünyevi hayat gibi uhrevi hayatımı da feda etmek bir saadet bilirim. Binler dostlarım ve kardeşlerimin cennete girmeleri için cehennemi kabul ederim. Ankara ehli vukufu'nun ittifakla verdikleri raporun suretinden. Dolu bulunan cem an beş sandık kitap tarafımızdan açılarak okundu. Haşiye Ehli Bukuf raporundaki tenkit kısmı mahkemede kat'i cevapları verildiğinden ve müdafaatımın ahirinde yazıldığından burada yazılmadı. Zaten o tenkitler 3-4 risalede yalnız 10 cüz'i meseledir. Hem siyasi değil, ilmidirler. Hem o itirazlar sehi ve hata olduğu senetlerle mahkemede ispat edilmiştir. Sayit Nursi tarafından telif edilen basılmış, basılmamış Risale-i Nur edzaları ve Risale-i Nur'a ekli Sait Nursi ile bazı şakirtleri tarafından yazılmış kısmen ilmi ve dini mektuplarla şakirtlerin birbiriyle ve Sayit Nursi ile adi muhabere mektupları ve klişeler inceleme mevzuu selahiyetimiz dahilinde görülerek incelendi. Bunların mahiyetini belirtmek için bu risale ve mektupları iki neve ayırmak gerektir. Risaleler, bir ayetin tefsiri ve bir hadisin şerhi maksadıyla yazılmış olanlarıyla, din, iman, Allah, Peygamber, Kur'an ve ahiret akidelerini ve ibarelerini açıkça anlatmak için, temsillerle yazılmış ilmi görüşleri ve ihtiyarlarla gençlere hitap eden ahlaki öğütler ve kısmen hayat tecrübesinden alınmış ibretli vakalar ve esnafa ait fayderi menkıbeleri ihtiva eden mevcudun doksanını teşkil eden risalelerdir ki bunlarda bütün bu risalelerde müellif hem samimi hem hasbi ve hem de ilim yolundan ve dini esaslardan hiç ayrılmamıştır. Bunlarda dini alet etmek ve cemiyet teşkil etmekle emniyeti ihlal hareketinin bulunmadığı sarihtir. Şakirtlerin birbiriyle ve Said Nursi ile adi muhabere mektupları da bu nevi dendirler. 1 Said Nursi, İstanbul'dayken kazandığı ehemmiyetli şan-ü şerefin, kalın bir uykudan ibaret sakil bir rüya, muvakkat bir sersemlik olduğunu söyler. Ve İstanbul'da bir iki sene gafletle siyasete karıştığından, bunu dünyanın ölümü diye tasvir eder. Bu münasebetle eski Said, yeni Said diye iki şahsiyet bulunduğunu ve bu şahsiyetlerin birbirinden ayrı olduklarını söyler. Sonra, dokuz adet birincide, 20 kadar risale bulunan mecmuasının sonunda Isparta'da Risale-i Nur şakirtlerine yazılan mektubun içinde siyasete tenezzülün hata olduğunu söyler. 2. Said Nursi'nin en mühim kitabı olan Hüccetül Baliga adlı kitabın bir münacat kısmında Bu dünya fanidir. En büyük dava bâkî olan alemi kazanmaktır. İnsanın itikadı sağlam olmazsa davayı kaybeder. Hakiki dava budur. Bunun haricindeki davalara karışmak zararlıdır. Siyasetle meşgul olan ehemmiyetli hizmetlerinden geri kalır. Hem de siyaset boğuşmalarına kapılanlar selameti kalbini kaybeder der. 3. 26. Lema'da, ihtiyar dünyada benim hakiki vazifem neşri esrarı Kur'aniyedir. Sayfa 45. Bu memleketle hamiyeti İslamiye noktasından alakadarım. Yoksa benim ne hanem var ne evladım. Sayfa 59. 4. 21. Lamada kardeşlerine verdiği öğütlerden birinci düstur. Amelinizde rıza-i ilahi olacak, maddi menfaat fikri olmayacak. Bu yazılarda ben sofî değilim, mesleğimiz tarikat değildir. Sayfa 8. Hobucah ve nazarı kendine celbetmek ruhi bir marazdır. Buna gizli bir şirk denir. Eğer mesleğimiz şehlik olsaydı, makam bir olurdu. O makama çok namzetler olurdu. Mesleğimiz uhuvettir. Kardeş kardeşe peder olamaz, mürşit vaziyetini takınamaz. Denizli Mahkemesi'nin ittifakla verdiği karar suretinden. Şahitler ifadelerinde maznunlara atf ve isnat olunan suçu işledikleri hakkında ademi malumat beyan etmişler. Bilhassa Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nden Emin Büken'in riyaseti altında Ehli Vukuf intihal olunan Ankara Diyanet İşleri Müşavere Heyeti azasından Am ve Profesör Yusuf Ziya Yörükhan ve Ankara Dil Tarih Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü Müdürü Necati Lugal ve Türk Tarih Kurumu ve Türk İslam Kitapları Derleme Heyeti azasından Yusuf Aykut tarafından tanzim kılınan evrak arasında mevcut raporlarında Sait Nursi'nin yegan yegan tetkik olunan risale ve kitaplarında halkı dini ve mukaddesatı alet ederek, devletin emniyetini ihlale teşvik etmek veya cemiyet kurmak kastında olduğunu gösterir bir sarahat emare olmadığı. Mevkuflardan Said Nursi'nin mensuplarına gelince, onlar Said Nursi'nin ilmi ve vakıfane eserlerine, din meselelerini ve Kur'an hakikatlerini öğreneceğiz diye peşine düşmüşler ve bunlar hüsnüniyet sahibi olup, Sırf dini itikad yönünden saide ve okudukları risalelere bağlılık göstermişler. Bu maksatla yaptıkları muhabere mektuplarının münderecatında, hükümete karşı kötü maksat beslemedikleri ve bir cemiyet veya tarikat kurmak fikriyle hareket etmedikleri anlaşılmış olduğuna, mütedair olduğu görülmüş ve her ne kadar evrak arasında mevcut sorgu hakimliğince, Denizli Ehli Vukuf raporunda, Said Nursi'nin bazı asarından İstitlal Tarihi ve mesnetsiz olarak kendisinin ve mensuplarının hükümete karşı kötü bir maksat besledikleri beyan olunmakta ise de Evrak-ı Tahkikiye münderecatında ve şuhudun maznunlara atfen ve isnat olunan efal hakkında ademi malumat beyan etmelerine ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesince yaptırılan ehli Vukuf raporu mahiyet ve münderecatına göre şayan ihticaj ve iltifat görülmemiş ve esasen maznunların ekseriyeti azamisi okumak yazmaktan aciz bulunmuş diğer kısmı da kendilerini ibadet u taata vermiş oldukları binaaley devletin emniyetini ihlal edecek mahiyet arz edecek şerait ve evsafı haiz kimselerden olmadıkları tezahür ve tahakkuk etmiş ve mahkemenin kanaat vicdaniyesi de bu merkezde tecelli ve tahassül etmiş olmakla müddiy umumiyinin tedziyelere hakkındaki mütalasi zikrü dolunan dela ile karşı gayri varit görüldüğünden reddiyle zan altına alındıkları efalden beraatlerine başka sebeple mevkuf değillerse tahliyelerine müttefikan karar verildi. 15-6-944 Aza aza Reis Ali Rıza rahmetullahi aleyhi, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi, ittifak ve beraatlerine kararlarını hükmüyle imza ediyorlar. Kendi kendime bir hasbihaldir. Bu hasbihali Ankara makamatına işittirmeyi ıslahtan sonra sizin tensibinize havale ederim. Hakim, kendisi müddeyi olsa, elbette kimden kime şekva edeyim, ben dahi şaştım benim gibi bir çarelere dedirtir. Evet, şimdiki vaziyetim hapisten çok ziyade sıkıntılıdır. Bir günü bir ay hapsi münferit kadar beni sıkıyor. Bu gurbet ve ihtiyarlık ve hastalık ve yoksulluk ve zafiyetle kışın şiddeti içinde her şeyden men edildim. Bir çocukla bir hastalıklı adamdan başka kimseyle görüşmem. Zaten ben tam bir hapsi münferitte 20 seneden beri azap çekiyorum. Bu halden fazla bana tecrit ve ile sıkıntı vermek ise, gayretullaha dokunup, bir belaya vesile olmasından korkulur. Mahkemede dediğim gibi, nasıl ki dört defa dehşetli zelzeleler, bize zulmen taarruzun aynı zamanında gelmesi gibi, pek çok vukuat var. Hatta tahmin ederim ki, benim hukukumu muhafaza ve beni himaye etmek için çok güvendiğim Afyon Adliyesi, Denizli Mahkemesindeki Risale-i Nur hakkında müracaatıma, bilakis ehemmiyet vermedi, beni meyyus etti, adliyenin yangınına bir vesile oldu ihtimali var. Ben derim ki, benim hakkımda vicdanlı ve insaniyetli olan bu kazanın hükümeti, zabıta ve adliyesiyle beraber beni tam himaye etmek en ehemmiyetli bir vazifesidir. Çünkü 20 senelik bütün eserlerimi ve mektuplarımı üç adliye ve merkezi hükümet dokuz ay tetkikten sonra beraatimize ve tahliyemize karar verdi. Fakat ecnebi menfaati hesabına ve bu millet ve bu vatanın pek büyük zararına çalışan bir gizli komite, bizim beraatimizi bozmak için, her tarafta habbeyi i kubbe yaparak, bir kısım memurları aleyhime evhamlandırdılar. Bir maksatları, benim sabrım tükensin, artık yeter dedirtsinler. Zaten onların şimdi benden kızdıklarının bir sebebi, sükutumdur, dünyaya karışmamaktır. Adeta ne için karışmıyorsun? Ta karışsın, maksadımız yerine gelsin diyorlar. Aleyhime hükümetin bir kısım memurlarını evhamlandırmakta, istimal ettikleri bir iki desiselerini beyan ediyorum. Derler, Said'in nüfuzu var, eserleri hem tesirli hem kesretlidir, ona temas eden ona dost olur. Öyleyse onu her şeyden tecrit etmek ve ihanet etmekle ve ehemmiyet vermemekle, ve herkesi ondan kaçırmakla ve dostlarını ürkütmekle nüfuzunu kırmak lazımdır." diye hükümeti şaşırtır, beni de dehşetli sıkıntılara sokarlar. Ben de derim, ey bu millet ve vatanı seven kardeşler! Evet, o münafıkların dedikleri gibi nüfuz var, fakat benim değil, belki Risale-i Nur'undur. Ve o kırılmaz, ona iliştikçe kuvvetleşir, ve millet ve vatan aleyhinde hiçbir vakit istimal edilmemiş ve edilmez ve edilemez. İki adliye, on sene fâsıla ile şiddetli ve hiddetli yirmi senelik evrakımı tetkikat neticesinde, bir hakiki sebep cezamıza bulmaması, bu davaya cerhedilmez bir şahittir. Evet, eserler tesirlidir. Fakat millet ve batanın tam menfaatine ve hiçbir zararı dokundurmadan, yüz bin adama kuvvetli imanı tahkiki dersi vermekle, saadet ve hayat ebediyelerine tam hizmette tesirlidir. Denizli hapishanesinde, kısmen ağır ceza ile mahkum yüzler adam, yalnız meyve risalesiyle gayet uslu ve mütedeyyin suretine girmeleri, hatta iki-üç adamı öldürenler, onun dersiyle daha tahta bitini de öldürmekten çekinmeleri ve o hapishane müdürünün ikrarıyla, hapishanenin bir terbiye medresesi hükmünü alması. Bu müddeaya reddedilmez bir senettir, bir hüccettir. Evet, beni her şeyden tecrit etmek, işkenceli bir azap ve katmerli bir zulümdür ve bu millete gadirli bir hıyanettir. Çünkü 30-40 sene hayatımı bu millet içinde geçirdiğim halde, temasımdan hiç zarar görmediğine ve bu dindar millet çok muhtaç olduğu kuvve-i maneviye ve teselli ve kuvvet-i imaniye menfaatini gördüğüne kat'î bir delili, bu kadar aleyhimde olan şiddetli propagandalara bakmayarak, her tarafta Risale-i Nur'a fevkalade teveccüh ve rağbet göstermeleri, hatta itiraf ederim, yüz derece haddimden ziyade layık olmadığım büyük iltifat etmesidir. Ben işittim ki, benim iaşeme ve istirahatime buradaki hükümet müracaat etmiş, kabul cevabı gelmiş. Ben bunların insaniyetine teşekkürle beraber derim. En ziyade muhtaç olduğum ve hayatımda en esaslı düstur olan hürriyetimdir. Asılsız evham yüzünden, emsalsiz bir tarzda hürriyetimin kayıtlar ve istibdatlar altına alınması, beni hayattan cidden usandırıyor. Değil hapis ve zindanı, belki kabri bu hale tercih ederim. Fakat hizmet-i imaniyede ziyade meşakkat ise, ziyade sevaba sebep olması bana sabır ve tahammül verir. Madem bu insaniyetli zatlar benim hakkımda zulmü istemiyorlar, en evvel benim meşru dairedeki hürriyetime dokundurmasınlar. Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Evet, 19 sene bu gurbette yalnız 200 banknot ile şiddetli bir iktisat ve kuvvetli bir riyazet içinde kendini idare ederek hürriyetini ve izzeti ilmiyesini muhafaza için kimseye izhar-ı hacet etmeyen ve minnet altına girmeyen ve sadaka ve zekat ve maaş ve hediyeleri kabul etmeyen bir adam elbette iyaşeden ziyade adalet içinde hürriyete muhtaçtır. Evet, emsalsiz bir tazvik altındayım. Bir iki cüzi numunesini beyan ediyorum. Birisi mahkemece Risale-i Nur'un ilmi bir müdafaanamesi namesi ve Ankara'nın yedi makamatına ve Reisi Cumhur'a müdafaatımla beraber gönderilen ve neticede Ankara ehli vukufunun takdiriyle beraatimize bir sebep olan ve hapis arkadaşlarımın bana bir yadigâr ve hatıra olmak üzere güzel yazılarıyla birkaç nüshası yazılan ve elimde bulunan ve Denizli zabıtası görüp ilişmeyen ve Afyon polishanesinde bir gece ve buranın zabıtasında da açık olarak bir gece kalan meyve risalesiyle müdafanameyi her gün endişeler içinde bunları da elimden almasınlar diye saklıyordum. ''Belki beni taharri edecekler telaşî ile, bu gurbette tanımadığım adamlara bunları sakla diyemediğimden çok üzülüyordum.'' İkincisi, Denizli Mahkemesi hiç ilişmediği ve Eskişehir Mahkemesi yalnız bir tek kelimesine ilişip, bir tek harfle cevabını alan ihtiyarlar risalesini, İstanbullu bir adam, burada bir adamdan alıp İstanbul'a götürmüş. Her nasılsa aleyhimdeki bir dinsizin eline geçmiş, Habibi on kubbe yaparak vilayet zabutasını şaşırtıp kiminle görüşüyor, yanına kimler gidiyor diye beni sıkmaya başladılar. Her neyse, bunlar gibi çok acı numuneler var. Fakat en manasızı budur ki beni konuşturmamak için hizmetimde bir çocukla bir hastalıklı adamdan başka herkesi ürkütüp benden kaçırtmalarıdır. Ben de derim, on adamın benden çekinmeleri yerine on binler belki yüz binler Müslüman Risale-i Nur'un dersine hiçbir maniye ehemmiyet vermeyerek devam ediyorlar. Hem bu memlekette hem hariç âlem-i İslam'da çok kuvvetli hakikatları ve çok kıymetli faydeleri için tam bir revaç ile intişar eden Risale-i Nur'un binler nüshalarından her biri benim yerimde benden mükemmel konuşuyor, benim susmamla onlar susmaz ve susturulmazlar. Hem madem mahkemece ispat edilmiş ki 20 seneden beri siyasetle alakamı kestiğim ve hiçbir emare aksine zuhur etmediği halde elbette benimle görüşenden tevehhüm etmek pek manasızdır. Haşiye: Garip ve acip bir hadise. Bu ayda bir gün avluya indim, baktım gelen kar üstünde Risale-i Nur'un eczalarında tevafukatına işaret eden boyalar kırmızı sarı mürekkepler misüllü. O karın üstünde serpilmiş katreler ve noktalar var. Çok hayret ettim. Sayrı yerlere baktım. Avlumdan başka yerlerde yoktu. Endişe ettim. Kalben dedim. Risale-i Nur umum memleketle belki Kur'an hesabına kürey arzla o derece alakadardır ki onun başına gelen beladan, musibetten bulutlar dahi kana alıyorlar. Bir iki adam çağırdım. Onlar da hayret ettiler. Benim endişe ve telaşımı gören hane sahibinin biraderzadesi Mehmet Efendi, zannetti ki, ben karın çokluğundan, yolu kapamasından telaş ediyorum. Ben yukarı çıktıktan sonra yolu açmak için o karı iki tarafa atıp, o işaretli manidar kırmızı-sarı hadise-i cevviyeyi kapatmıştı. Ona dedim, kapatmasaydın daha iyiydi. Aynı günde, Risale-i Nur aleyhinde üç hadise zuhur eyledi. Birincisi, Afyon adliyesiyle buradaki zabıta çavuşluğudur. Kitaplarımın iadesine dair müracaatıma mukabil daha temyizden tasdik gelmediğinden karışmayız diye o cihetten benim ümidimi kırdı. İkincisi, aynı günde benim ahvalimi tecessüs etmek için mahsus bir polisi Afyon gönderdiğini öğrendik. Üçüncüsü, aynı günde İstanbul'da bir münafık ihtiyar risalesini bahane ederek aleyhimizde propaganda etmiş, adliye aksettirmiş. Bu gibi hadiselerden müştaklar çekinmeye başladılar. Ben de li kulli musibetin kâlu inna lillahi ve inna ileyhi râciun dedim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil siperine girdim.